Ahmet Erciyaz. Dericinin hikayesi Tarsus'tan Mersin'e geliyorum. Trendeyim. Pencereden şöyle dışarıya bakıyorum. Sol tarafıma rastlıyor gelirken. Baktım dışarıda böyle iplerde böyle şeyler asılı. Bir paçavralar asılı ama nasıl bir fotoğraf. Aklımda o. Akşam saat 4.30 sıraları. İndim istasyondan gerisin geriye, çünkü yaklaşık bir yarım saatlik yerdi, yani yarım saatte 15 dakikalık. Gerisin geriye yürüdüm, 15 dakika, akşamı kararacak neredeyse. Ve o bir anlık işte o görsel güzelliği ve hayatımda o fotoğrafın güzelliği hala gözümün önündedir. Yani o pencerede olmanız lazım ve pencereden görmeniz lazım o paçavraların o dizilişi, geometrisi, o nasıl diyeyim seni çekmesi ayrı bir şeydi.